Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ve İmran ailesini birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.